Yüze eser. Ahmet Kusitecer ve şiirleri Her yandan duyarım bir gül kokusu Meltemle dağıtır uzak bahçeler Gün batısı, poyraz ve gün doğusu Cenup rüzgarları ruhumu çeler Bilmem ki nerede bu gizli bahar, nereden bu ıtrı alıyor rüzgar İklimler dışında bir iklim mi var? Ne fecir bir şey der, ne şafak söyler Gün olur çağırır beni her ufuk, sevdalar eline başlar yolculuk. Elinde bir rüzgar gülü bir çocuk durmadan yüzüme bakarak üfler. Merhaba sevgili dinleyenler. Programımıza şairimizin Rüzgar Gülü adlı şiiriyle başladık. Programımızda sizlere Ahmet Kutsi Tecer'in Türk edebiyatına katkılarını, onun sanat anlayışını ve şiirlerinden örnekler aktarmaya çalışacağız. Önce sanatçımızın kısaca hayat hikayesini dinleyelim. Cumhuriyet dönemi kültür ve edebiyat hayatımızın en verimli kalem sahiplerinden biri olan Ahmet Kutsi Tecer... 4 Eylül 1901 tarihinde Osmanlı Dış Borçlar Kurumu reislerinden olan babası Abdurrahman Bey'in memuriyeti sebebiyle Kudüs'te dünyaya gelir. Kudüs'te başladığı öğrenimine babasının görevinin kırklar eline nakledilmesi sonucu orta öğrenimine de bu şehirde devam eder. Liseyi İstanbul Kadıköy Sultanisi'nde bitirir. 1922 yılında da Halkalı'daki Ziraat Yüksek Okulu'ndan mezun olur. Daha sonra İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünde ikinci defa yüksek öğrenime başlar. Burada iki yıl okuduktan sonra okulun sağladığı bursla ve biyoloji öğrenimi görmek üzere 1925 yılında Paris'te Sorbonne Üniversitesi'ne gönderilir. Ama Tecer Sorbonne Üniversitesi'nde biyoloji yerine felsefe okumayı tercih eder. Yurda döndükten sonra Edebiyat Öğretmenliği, Talim Terbiye Kurulu Üyeliği, Adana ve Urfa Milletvekilliği, Halk Evleri Şefliği, Paris Kültür Ateşeliği, Güzel Sanatlar Akademisi, Estetik Profesörlüğü görevlerini sürdürür. Gerçi gitmedin henüz, gideceksin. Omuz biraz daha bu yükü çeksin. Öldün veyahut hut yarın öleceksin. Ardında bir iyi ad kalsın ne olur. Şiirinde dediği gibi Ahmet Kutsi Tecer, bu dünyadan ardından gerçekten iyi bir ad bırakarak, 65 yaşında, yaş haddinden emekli olduktan sonra, 23 Temmuz 1967 Pazar günü, bir yaz günü, akşam saat 10 sularında... İstanbul'da siroz hastalığından tedavi görürken vefat eder. Tecer, aldığı eğitim sonucu hem doğu hem batının kültür ve medeniyetlerini besleyen değerleri yakından tanımış, geniş ufuklu, bilgili, dikkatli, çalışkan, zarif, hoşgörü sahibi, çok yönlü bir sanat ve fikir adamı olmuştur. Dostları onu az konuşup çok okuyan ve çok düşünen, daima ölçülü ve temkinli davranan, sessizlikten ve yalnızlıktan hoşlanan, gösterişten ve riyadan uzak, ciddiyet terkin eden beyefendi bir adam olarak tanımlar. Geniş ve çok değişik kaynaklardan beslenen zengin kültürü sayesinde hemen herkesi kolayca etkileyebilecek ve onların önünde yeni ufuklar açabilecek kadar da kendisini iyi yetiştirmiş bir aydındır. Bilindiği gibi Cumhuriyet'in ilanından itibaren ülkemizde her türlü basın ve yayın vasıtalarıyla sanatın, edebiyatın ve kültür çevreleriyle üstlendiği belli başlı görevleri olmuştur. Bu görevlerin arasında Cumhuriyet İdaresi'nin öngördüğü doğrultuda Türk insanını kendi köklerine ve öz kültürüne döndürmekte olmuştur. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş ve medeni dünyanın hür ve bağımsız bir üyesi haline getirilmesiydi bu. Böylelikle Cumhuriyet devri, Türk edebiyatı, milli mücadele yıllarından sonra milli edebiyat akımı içerisinde yeni bir boyut kazanır. Şiir başta olmak üzere hemen bütün edebi türlerde ana çizgileri itibariyle 1940'lı yıllara kadar tamamıyla halk hayatına, milli ve yerli kültür değerlerine yönelik bir yapı gelişir. Denilebilir ki, Ziya Gökalbin halka doğru ilkesine dört elle sarılır Ahmet Kutsi. Zamanla halktan malzeme alarak o malzemeyi çağdaş batı tekniğiyle işleme metodunun en başarılı uygulayıcılarından olur. Türküler, destanlar, töreler, efsaneler ve gelenekler, şiirlerinin, yazdığı tiyatro eserlerinin ve diğer çalışmalarının en önemli kaynakçası olur. Ahmet Kusi'nin şiirleri az mecazlı, sade üsluplarıyla dikkati çeker. Örneğin bazı şiirlerinde ustalıkla duygu, arzu ve ruh hallerini heykel, bale, resim unsurlarıyla kaynaştırmıştır. Şimdi Halay isimli böyle bir şiirini dinleyelim. Çekin Halay Çalsın durmadan sazlar, çekin ağır ağır, halay düzülsün. Süzülsün oyunlar, süzülsün nazlar, ince beller, mahmur gözler süzülsün. Tutun kızlar, tutun birleşsin eller, çalın sazlar, çalın kırılsın teller. Dönün kızlar, dönün kıvrılsın beller, siyah uzun saçlar tel tel çözülsün. Kayan yıldız gibi geceki izden, bakışlar saçılsın kirpiğinizden. Etekler içinde nazeden dizden üzülsün bu deli gönlüm, üzülsün. Tecer Gençlik yazılarından birinde ben ömrüm boyunca Anadolu'yu dinleyeceğim ve onun sesini dinletmeye çalışacağım demişti. Hayatı boyunca bu ülkeye bağlı kalmış. Şiirlerinde ve eserlerinde Anadolu halk kültürü üzerinde çalışmıştır. Bir şiirinde bu temayı şöyle işler. Vatan bir beşik, ağacı meşe. Boyu gelişik, boyası tirşe, türküsü neşe. Nenni nenni. Nenni nenni. Ahmet Kusi, aşık tarzı halk şiirinin Türkiye'de yayılışına ve bu alanda açığa çıkan birçok folklorik çalışmalara yön verir. Halk şairlerinin son büyüklerinden olan Aşık Veysel'i Sivri Alan Köyü'ndeki yalnızlığından çıkarıp bütün ülkeye tanıtır. Halk müziği sanatçısı Muzaffer Sarı Sözeni de Aşık Veysel gibi Ahmet Kutsi kültürümüze kazandırır. Ankara Radyosu'nda Yurttan Sesler Korusu kurulmasına önce olur. Bu çalışmalar konservatuar bölümlerinde halk müziğinin gelişmesinde büyük katkılar meydana getirir. Her alanda folklorik çalışmalarına devam eden Tecer, müze ve kütüphanelerdeki eski yazmalar, vesikalar, minyatürler, kenar köşeye atılmış cönkler arasından yeni belgeler ortaya çıkarır. Büyük şairlerimizin hayatlarına yeni ışıklar getirir. Ayrıca orta oyunu üzerinde yaptığı araştırmalarsa ilim dünyamızda ciddi yankılar bırakır. Sanatın folklorle çok yakın bir ilgisinin bulunduğunu kabul eden Tecere göre, bir milletin sanatını yapanların o milletin folklorine yabancı kalmaları düşünülemez. Tam aksine sanatlarını devamlı olarak o kaynaktan beslemeleri gerekir derdi. O kendi sanatında, şiirlerinde ve tiyatrolarında bunu büyük bir dikkat ve titizlikle gerçekleştirmeye çalışır. <Gülüyor> halk kültürü alanında yalnız derleme yapmakla kalmaz. Halkın yarattığı ve yüzyıllar boyu yaşattığı eserler meydana getirir. Yunus Emre, Karacaoğlan gibi büyük şairlerimizin hayatlarına yeni ışıklar getirir. Koç Yiğit Köroğlu piyesi bunların en canlı örneğidir. Köşe başı, satılık ev gibi diğer piyeslerinde de kişileri, psikolojisi, töreleriyle birlikte orta oyunu gösterileri üslubuna yaklaştırarak tiyatro eserlerini yazar. Ayrıca orta oyunu üzerinde yaptığı araştırmalarsa ilim dünyamızda ciddi yankılar oluşturur. O bu çalışmalarıyla halk edebiyatını, halk şiirini ve halka ait öteki değerleri tarihi ve sosyolojik bir görüşle ele alınıp incelenmesinden yana olmuştur. Ona göre ülkenin sosyal bütünleşmesini sağlamak için halk ve aydın kültürlerinin şuurlu bir senteze gitmesi şarttır. İşte bunun içindir ki aydınlar halka ve onun değerlerine yabancı kalmamalıdır. Bütün bu sebeplere dayanarak çağdaş ve bilimsel anlamda ilk defa Milli Folklor Enstitüsü'nün kurulmasında büyük gayretleri olur. Ahmet Kutsi Tecer'e göre batıdan aldığımız kimi yanlış değerlere hep karşı çıkmış milli kültürümüzü, özbenliğimizi unutmadan onları büyük bir titizlikle koruyarak modernleşmeyi ve batılılaşmayı savunmuştur. Ona göre... Batıyı tamamiyle taklit etmek yerine, tutacağımız gelişme ve ilerleme yolunda kendi kültürümüzün zengin değerlerini rehber edinmek, bunları batılı teknik ve metotlarla işleyerek bize ait bir dünya kurmak mümkündür. Türk aydını bunun peşinde olmalıdır. Tecer bunu yapmaya çalışır. Özellikle halk kültürümüzün kaynaklarına bu sebeple yönelmiştir. Nitekim Tecer bu yolda başarılı adımlar atar. Şimdi onun dili ustaca kullandığı bir şiirini dinleyelim. Neredesin? Geceliğin bir ses böler uykumu. İçim ile dolar. Neredesin? Arıyorum yıllar var ki ben onu. Aşığıyım beni çağıran bu sesin. Gün olur sürüyüp beni derbeder. Bu ses rüzgarlara karışır gider... Gün olur, peşimden yürür beraber. Ansızın haykırır bana, neredesin? Bütün sevgileri atıp içimden, varlığımı yalnız ona verdim ben. Elverir ki bir gün bana derinden, ta derinden bir gün bana, gel desin. Tecer'in şiirde ustalığını ortaya koyan eserlerinden birini dinledik. Bu şiirde mistik duyguya benzeyen bir duygu veya hal konu edilir. Nerede ve kimden geldiği bilinmeyen bir ses, şairin hayatına hakim oluyor. Onu gece yarıları uyandırıyor, beklenmedik zamanda peşinden geliyor ve tam yakalayacağı esnada o ses rüzgarlara karışıyor. Bu şiirin başlıca özelliği şairin dış aleme ait objelerin hemen hemen hepsini hükümsüz bırakarak adeta esrarlı bir varlık olan sesin peşine kendini bırakması. Bu şiiri bu kadar güzel kılan şiirin yapısını ve üslubunun ses tarafından tayin edilmesidir. Han duvarlarında Faruk Nafiz Çamlıbel dış alemi realist bir üslupla tasvir eder. Mehmet Akif Ersoy, Safa Adde, Fotoğraf realizmi ölçüsünde dekor tasvirlerine sık sık yer verir. Varlık ötesini özleyen Ahmet Haşim'in şiirlerinde bile dış alem önemli bir yer tutar. Oysa Ahmet Kutsi Tecer'in bu şiirinde hiçbir teşbih, istiare ve mecaz olmadığı gibi sıfat da yoktur. Fakat şiirde, iç ahenkte ses kafiyesini oluşturan aliterasyonlar ve asonanslara rastlarız. Bu da şiire güçlü bir ses musikisi kazandırır. Şiirde söz sanatlarından ve süsten uzak bu sadelik ve çıplaklığı daha sonra Orhan Veli nesli bir prensip haline getirir. Tecer'in şiire kattığı bu anlayış birinci ve ikinci yeni şiir tarzına da büyük bir hirme kazandırır. Ama o şiirde şekil bakımından koşma tarzını ikili ve üçer dörtlükler halinde kullanır. Kimi zamanda divan edebiyatı, müstezat ve benzeri şekillerini hece ölçüsüyle yazma denemelerine kadar gider. Ama şiirlerinde bile halk kültüründen beslenmeyi hep esas unsur olarak görür. Anadolu kültürünün güzelliklerini, insan değerlerini hep bir başka aşkla işler. Üslubunda halk deyişlerine ve deyimlerine sıkça rastlarız. Şimdi şairin bu anlatılanları destekleyen Bağlamacıya adlı şiirini dikkatle dinleyelim. İyikler silkinip ata binende Köroğlu'nun ruhu canlanır bende Bu türküyü söyler baban Deden de Sen de destancısı ol dağlar. Ani Dadaloğlu Kuloğlu Muslu Küsmüş parmakları Sazları yaslı Çal ozanların, aşıkların nesli, duyur sesini eski ustaların. Tecer şiirlerinde tabiat sevgisini de apayrı bir tat ve tutkuyla işler. Bir başka şiirinde şöyle der. Bu hava, bu yağmur, bu toprak, bu güneş yavrum ona iyi bak. Hepsi güzel, hepsi senin olacak büyüdüğün zaman. Evet. Evet. Pek çok şiirinde olduğu gibi tabiat odam adlı şiirinde de toprak ve tabiat sevgisi hakim. Şair en büyük huzuru tabiatın çeşitli güzellikleri arasında arar. Gözleme önem veren, yaşadıklarını yazan tecer şiirlerinde toprakla insan, insanla tabiat iç içedir. Onun ruhu şehrin gürültüsünden ve uğultusundan pek hoşlanmaz. Tabiat onun bütün sıkıntılarını gideren sıcak, müşfik bir anne kucağı gibidir. Her fırsatta kendisini bu sıcak ve müşfik kucağı atmayı ister. İnsanın birçok güzelliği... ...tabiatla iç içeyken yakalayabileceğini düşünür. Şimdi gelin bunlara örnek teşkil eden... ...Tabiat Odam adlı şiirini dinleyelim. Severim kırlarda ben yaşamayı... 12 ayı. Severim kırların yeşil göğsünü... ...bütün süsünü. İstemem başımın üstünde dam... ...tabiat odam, istemem topraktan başka bir yatak, kehkeşanlar tak, kuşlardan savrulan bir incecik tüy, üstümde örtü ve aydan kırpılan bütün yıldızlar, rüyamda kızlar, her sabah neşeyle uyanan bir eş koynumda güneş, dallarda ötüşen kuşlar kabilem, bilmezler elem, ağlarsak bizimle beraber olur, Hemşirem yağmur, sızlarsak bizimle beraber sızlar kardeşim rüzgar. Ölürsem istemem ne yaz, ne kefen, ne başka bir fen. Üstümden kalkmasın çimen, çiğ yosun, ruhum uyusun. Ahmet Kutsi Tecer, kimi zaman mizacını yansıtan ince hassasiyetlerin, derinliklerin şairi olarak ironik bir üslupla da karşımıza çıkar. Biri cam, eni boyu dar, mini minnacık bir kase, süsünü geçirmiş yıllar. Kırılır ona eldeyse ise minnacık bir kase, ümitlerimi kodum dolmuyor. Öbürü, kalaylı, ağır, kultlu, kocaman bir kazan. Bakırı, eski bir bakır. Eşi bulunmaz arasan, kulplu kocaman bir kazan. Kederlerimi kodun, al. tarzıyla da dikkate değer örnek bir şahsiyet sergileyen Ahmet Kutsi Tecer'in ve yazarımızın diğer eserlerini okumak ve araştırmak artık size kalıyor. Hoşçakalın. <Gülüyor>